Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cuma namazı nasıl kılınıyordu? Hem Mekke'de hem Medine'de mi kılınıyordu? Evet. Ee, bu konuyla ilgili bir merak var. Ayrıca Zuhrahir namazını kılmak zorunlu mudur diye sormuş. İzleyelim. Evet. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi var. Cenabı Hak o surede "Ey müminler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi ey Müslümanlar, ey müminler, cuma günü ezan dokunduğu zaman artık alışverişi bırakın. Evet. Yaptığınız işi bırakın ve Allah'a zikretmeyi yani cuma namazına koşun. Ee, ancak alimlerin kanaati genel olarak cuma namazının Mekke'de değil de Medine'de farz kılındığına dair. Kim alimler Mekke'de cuma namazının farz kılındığını ama Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın böyle Müslümanları bir araya toplayacak böyle bir ibadeti açıkça icra edilecek bir ibadeti Mekke'de yapma imkanı bulamadığını ve Medine'ye gittikten sonra kıldığını ama cuma namazının aslında Mekke'de farz kılındığını söylüyorlar. Hatta evet. kimisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Musab İbni Ümeyr vardı. Medine'ye gönderdiği ve Üseydi İbni Hudayr denilen bir zat vardı. Medine'li bir Müslümandır. Onları tevkil ederek Mekke'de farz kılınmasına rağmen kendisi icret etmeden onların Medine'de kıldıklarını e, ifade ediyor. Ancak bazı alimlerimiz Mekke'de değil de Medine'de farz kılındığını ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ilk defa Ben Rauna denilen Medine'ye girişte, Medine'nin güney tarafında bir girişte bir mescit var. Hala o mescidi yeni bir şekilde yapmışlar. Efendimiz'in orada namaz kıldığını ifade ediyor. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazını nasıl kılardı? Efendimiz'in döneminde Cuma namazı Medine'de sadece Mescid-i Nebevi'de kılardı, kılınırdı. Bu önemli. Yani evet. Medine'de farklı farklı mescitler vardı. Ama cuma günü o mescitlerde kesinlikle cuma namazı kılınmaz, öğle namazı kılınmaz. İnsanlar gelirlerdi. Tek Medine'de Mescid-i Nebevi'de tek bir mekanda, tek bir mekanda evet. Hazreti Peygamber'in mescidinde bu namazı kılarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıktığında ezan okunurdu. Hazreti Peygamber de çıkar hutbesini okur. Ardından iki rekat cuma namazının farzını kılardı. Kimi rivayetlere göre Efendimiz Cuma namazından sonra 4 rekat sünnet, nafile namaz kılardı. Ki Ebu Hanife ile İmam Muhammed demişler ki Cuma namazından sonra 4 rekat nafile namaz kılınır. 4 evet. rekat evet. ve yine Hazreti Peygamber bazı defalarında da 4 artı 2 kılardı. Yani 6 rekat Cuma namazından sonra nafile namazı kılardı. Ve Ebu Yusuf, Hanife mezhebinin büyük imamlarının Ebu Yusuf da demiştir ki İnsan cuma namazından sonra 6 rekat 4 artı iki e, nafile namaz kılar. Evet. Ancak daha sonraki dönemlerde cuma namazı artık tek bir yerde kılınma imkanı olmadı. Yani insanlar şehirler büyüdü artık. Mesela Bağdat gibi bir şehirde e, nehrin de ikiye ayırdığı tarafta cuma namazı o tarafta ve bu tarafta kılınıyordu. Hazreti Peygamber'in da ifade ettiğimiz gibi tek bir yerde cuma namazı kılınıyor. Köylerde cuma namazı kılınmıyor. Şehirlerin merkezinde kılınıyor. Peki problem? O zaman bir şehirde birden fazla de cuma namazı kılınırsa ne olacak? Evet. Hazreti Peygamber'in uygulamasına ters. Veya mesela bir yerde eğer cuma namazının şartlarından bir tanesi şehirde kılınması, şehirde kılınmazsa ne olacak? Bu problemin üzerinde fakihler düşünmüşler. Demişler ki cuma namazının tek bir yerde kılınma şartı ihlal edilirse, bu hususta farklı kanaatler var elbette, ihlal edilirse o zaman cuma namazının geçerli olmama ihtimali var geçerli olmama ihtimali olduğu için o zaman bir 4 rekat daha namaz kılınsın ihtiyat gereği 4 rekat daha namaz kılınsın ve buna zuhurahir demek son öğle demek vaktini yetiştik ama henüz üzerimizden düşüp düşmediğini bilmediğimiz o namazın yerine kılıyoruz bunu. Diyerek 4 rekat daha namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Bu Osmanlı Devleti döneminde. Çok daha öncesinde, çok daha öncesinde. ilk dönemlerden itibaren Hicri 3. asırda kitaplara bakınca bile bunu görüyoruz. Nitekim İmam Şafi'nin, İmam Şafi'nin El-Ümmü'smi bir kitabı vardır. Orada da e, tek bir yerde cuma namazı kılınmadığı takdirde 4 şekilde tasavvur eder. Ve e, öğle namazı kılınmasını tavsiye eder. Yani evet. eğer bir yerde tek bir yerde kılınmıyorsa veya tek bir yerde kılınma imkanı yoktur ama çok yerde kılınıyordur. İhtiyaç olmayan yerlerde kılınıyorsa namazın öğle namazın kılınmasını ifade eder. Şimdi günümüze gelelim. zöhr namazı kimi yerde kılınıyor kimi yerde kılınmıyor. Biz din işleri yüksek kurulunda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki cuma namazı kılınan cuma namazları geçerlidir Allah'ın izniyle. Nitekim Ebu Hanife Hazretleri ve İmam Muhammed bir şehirde birden fazla cuma namazının kılınmasını caiz görmüşler. Biz buna ta'adudul cuma diyoruz. Cuma evet. namazının birden fazla yerde kılınması. Caiz görmüşler. Dolayısıyla Ebu Hanife'ye göre ve İmam Muhammed'e göre kılınan cuma namazları geçerli. O halde zöhr-i kılınmasına gerek yok. Ama sonuç olarak diyoruz ki eğer bir yerde insanlar zöhr-i namazı kılmak istiyorlarsa bu insanlara siz niçin zöhr-i kılıyorsunuz, kılmamalısınız denilmemeli. Ama bunun yanında bazı insanlar da zöhr akir namazını kılmıyorlarsa Cuma'mız geçerli. Kılmaya gerek yok bu namazı diyorlarsa. Dolayısıyla bu insanlara neden zöhr-i akir namazı kılmıyorsunuz denilmemeli. Yani bu meseleyi ihtilaf haline çatışma haline, çekişme haline getirmemeli. Namazın zararı olmaz. Kılan kılsın. Ancak bazı insanlar da Cuma namazından sonra 10 rekat daha namaz kılacaksın dediklerinde bakıyorsunuz onlar sünnetini de kılmadan çıkıyor. Evet. O insanlara kardeşim Hazreti Peygamber Cuma namazının farzından sonra 4 rekat kılmış veya kimi zaman 6 rekat kılmış deseniz belki sünneti kılacak. Evet. Dolayısıyla yani bu meseleyi böyle çok fazla tartışma haline getirmeden kılan kılsın, kılmayan da kılmasın diyerek sonuçlandırmak lazım. Kılmasak Diyanet İşleri Başkanlığından gelen ile kabul olduğunu söyleyebiliriz. ama. Tabi ifade mi? ettiğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tam net söyleyelim ki yanlış bir şeyin ispat evet. edilmesin. Yani kılana niçin kılıyorsun veya kılmayana niçin kılmıyorsun denilmemeli. evet. Teşekkür ederiz hocam.